ve özdeş özbay. İklim için programı başladı. Bugün yüce Ömer yok. Ben deniz Ömer Madra. Ben özdeş özbay. Ve destekçilerimiz Merve Uslu ve Burak Uslu'ya da çok teşekkür ederek başlayalım. Bir iklim adaleti güncesi diye alt başlığı olan programımızda Paris'te görüşmelerde başladığını başka programlarımızda da söylemiştik. Yani bir küresel mali anlaşma yapılması ve yoksul ülkelere bu iklim krizinin giderek artan çok ağır şartlarıyla baş etmeleri için onları ayakta tutabilecek Desteklerin verilmesi ve bunun milyonlar değil, milyarlar değil hatta trilyonlar olması gerektiği de konuşulacak. Emmanuel Macron başında bulunuyor Fransa Cumhurbaşkanı. E, bu dünya liderleri iklim finansını konuşacaklar. Yeşil büyüme diye adlandırılan borç krizini ve özellikle de özel sektör yatırım kaynaklarını... Tabipa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman Şansölyesi Olaf Scholz orada olacak ama bir eksik var gibi görünüyor. Britanya'nın Başbakanı Rishi Sunak pek ilgilenmiyor bu durumda. Anladığım kadarıyla ve bulunmayacak değil mi? Öyle görünüyor. Yani COP28'de herhalde bulunacaktır. Geçen sefer bulunmuştu ama bu ön e, turlara katılır mı bilmiyoruz tabii. bunun hayati önemi olduğunu söylüyorlar hatta çeşitli common dreams'de ve başka kaynaklarda rastladığımız gibi şimdiye kadar görünmemiş boyutta böyle milyarlar yetmez trilyonlar yatırmak ve bu işin şeyini dengesini tamamen değiştirmek gerekir diyorlar ama Britanya'nın en zengin insanlarından biri olan <gülüyor> Rishi Sunak'ın Eşin e, zenginliğini paylaşa, paylaştığı için zengin. Pek buna yanaşmadı. Zaten e, şeyde Muafazakâr Parti'nin de bu işle pek ilgilenmediği açıkça gözüküyor. Konuşalım ama üzerinde konuşacağız. Bu arada tabii çok ciddi gelişmeler olmakta. Bütün sınırların aşıldığından bahsetmemiz e, mümkün. En önemli noktalardan bir tanesi şimdiye kadar görünmemiş bir boyut kazanan Avrupa kıtası başta olmak üzere sıcaklıkların görülmemiş artış. Hatta sanayi öncesi bir e, buçuk tabanının da birkaç ay önce aşıldığı daha El Niño olayı da aşırı hava iklim olayı da daha Olmadan görünüyordu. Böyle bir şey. Hatta şeyde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Avrupa Birliği'nin İklim Ajansı'nın Aslında Bütün dünyada yüzey Hava Derecelerinin Bir buçuk derecenin üstüne Celsius'un üstüne çıktığını santigratın yani endüstri öncesine göre bu ay ilk defa dünya tarihinde ilk defa çıktığını söylediğini tekrarlıyor Dereş de söylüyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dereş ayrıca derhal kömür bu, bu herhalde aynı anda dünyanın her yerinde bir buçuk dereceyi aşmış olmasıdır çünkü bir buçuk dereceyi aşıyor aslında. Evet, yer yer, y yıl evet, yıl içerisinde defa... çeşitli bölgelerde. Evet, ortalamanın yani aştı, geçici bir süre küresel yüzey hava sıcaklığı diye tam terim bu Hı -hı. geçici olarak bir buçuk derece esas üstüne çıktı Şimdi, endüstri çağı öncesi seviyelerine göre diye ilk defa oluyor tarihte. Bu da yani 2015'te yapılan Paris İklim Anlaşması'nın üzerinde anlaşmaya son dakikada vardıkları e, hedef zaten o. Aşılmamalıydı ama oldu aşıldı. Şimdi bundan sonra e, Süper Aligno olacağı da söyleniyor hava akımı. Özellikle James Hansen ve arkadaşlarının bu konudaki dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri olan James Hansen ve arkadaşlarının son yaptığı araştırmalarda El Nino ihtimalinde kuvvetlendiğini söylüyorlar. Ve yani o da olursa bu çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olacağımız apaçık ortada. Antonio Guterres de e, derhal ülkelerin hızla kömürden, petrolden ve gazdan azaltma, phase out diyorlar o seviyeye geçmeleri. Bunun e, geçmemeleri halinin, insanın ayakta kalmasıyla, hayatta kalmasıyla bağdaşmayacağını açıkça söyledi. Guterres dilini fazla inceltmeyi gerekli bulmayan bir dünyanın en yüksek diplomatı olmasına rağmen diplomatik bir dil kullanmıyor. Net olarak insan ayakta kalamaz, bununla bağdaşmaz diyor. Eğer kömür, petrol ve gazdan vazgeçilmezse. Ayrıca fosil yakıt şirketlerine de ağır bir tapta bulunmuş. Yani i̇klim krizine bayağı sebep oluyorlar demişler. Diz çöktürüyorlar ilerlemeye demişler. Buna çalışıyorlar. Neekap kelimesini de kullanmışlar. Yani şu anda ki politikalarla dünya 100 sonuna kadar yani bir 80 yıl sonra filan 78 yıl sonra 2,8 dereceye ulaşacaktır sıcaklık. Bu tam anlamıyla felaket demektir. Ama buna karşılık kolektif cevaplar acınacak halde hiç kimseden bir e, doğru düz tepki gelmiyor yetkililerden ve biz gözlerimiz apaçık e, tehlikeye felakete doğru yuvarlanıp gidiyoruz diyor. bu hiç sözünü esirgeyen biri değil ve bütün her şeyi de işte wishful thinking'e yani iyi niyet dilekleriyle bize bir şey olmaz abi demeye getiriyor diye çevirebiliriz wishful thinking'i. Yani buna neye dayanıyorlar? Ee, işte iyimserlik sahte yapay sebebi olmayan bir iyimserlik ispat edilmemiş denenmemiş teknolojiler ve bir de e, gümüş mermi dedikleri Sihirli çözümleri. Bunlar olmaz diyor. Uyanmak ve adım atmak şart demiş. Çok etkileyici bir açıklama ama bir şey buluyor mu bilmiyorum yani. Ne kadar etki bulacağız bilmiyoruz. Yani iklim uzmanlarından işte Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Birliği, Kopernik İklim Değişikliği Hizmetleri'nin raporunu da Sabahleyin açık gazetede konuşma fırsatı bulduk 1-1,5 bir, bir, bir saat önce. Yani Avrupa'da geçen yıl sanayi öncesi dönemlere kıyasla 2,3 santigrat derece daha yüksek sıcaklıklar deniz resmen açıkladılar. Avrupa kıtasında durumun son derece ciddi olduğu belirtiliyor. Buna başka ilaveler de var. Şimdiye kadar denizlerin seviyesinde sıcak dalgalarının mesela Britanya ve İrlanda kıyılarında çok ciddi bir görülmemiş tehdit olduğundan da bahsediliyordu. Met Office'ten ve Britanya'da bu işlerle en çok uğraşan yer bilimcilerinden Bristol Üniversitesi'nde yer bilimler profesörü Daniel Schmidt şimdiye kadar bu Atlantik kuzeyinde bu bölgede hiç görülmemiş Sıcaklıklar, sıcak dalgaları diyorlar denizin üzerinde. Durum hiç parlak sayılmaz ama bu, bu konuda ne medyanın bahsettiğinden, ne politikacıların herhangi bir şeyinden, ne te televizyonlarda, radyolarda da pek böyle bir şeye rastlanmıyor. Evet, medya bunun uzağında duruyor olsa da bilim insanları adeta çağın devrimci örgütleri gibi Ortaya çıkıp Bütün hem gerçekleri söylüyorlar Hem aslında kendilerini de zincirliyorlar Aktivizmini de evet, onlar evet. yapıyor Hem de mektuplar işte yazıyorlar Daha çok hem Pozitif bilimler denilen Alanda bilim insanlarının Özellikle iklim değişimine karşı açıklamaları vardı Fakat dün Guardian'da Ekonomistlerin Mesela bir mektubu 150 evet, 150 civarı de. ekonomist e, zenginlerin vergilendirilmesini iklim değişimiyle mücadelede e, talep Şart ettiler. söylüyorlar. Evet çünkü özellikle gelişmekte olan yoksul olan ülkelerin daha önce Guardian'da zaten böyle bir araştırma vardı. Ee, ...zengin dünyanın yoksul dünyaya 6 trilyon dolar borcu olduğundan söz ediyorlardı. Yani iklim değişimi kaynaklı hava olaylarından dolayı yaşanan felaketlerin maliyeti bu. Ve yoksul ülkeler zaten e, sosyal e, harcamaları son derece düşük olan ülkeler... ...bir de bu e, altyapı e, yok olduğunda ya da tarla, tarım alanları yok olduğunda... ...can kaybı, konutlar yok olduğunda bunları... E, tekrar yapmaya çalışıyor bunu durdurmanın bu, bu adaletsizliği biraz olsun azaltmanın bir yöntemi olarak bilim insanları demiş ki aralarında bu mektubu yazanların başında Jason Hickel da geliyor ki kendisi yeşil büyüme değil e, büyümeme ya da degrowth Nasıl, evet. şey, küçülme ekonomisi Büyümeme ee, evet. yani e, Ben büyümeme diye çevirmeye çalışıyorum Ya da küçülme ekonomisi de e, Diyenler oluyor e, Bunu savunan ekonomistlerden Bir tanesi Dünyanın en zenginlerine yönelik sadece Yüzde ikilik bir vergi konması Yılda iki buçuk Trilyon dolarlık bir Bütçe yaratacak e, Ve bu yoksul ülkelerin iklim değişiminin zararlarıyla mücadelede Kullanılabilir diyorlar önümüzdeki COP28'in de en önemli e, tartışma noktalarından bir tanesi olacak e, COP26 belki hatırlanacaktır ana gündemin net sıfır 2050'ye kadar e, net sıfır hedeflerine nasıl varılacağına devletlerin somut e, planlarla gelmesiydi. Yani buna aslında tam olarak ulaşılamadı. Her devlet bir şeyler açıkladı. Türkiye mesela 2053'te net sıfır dedi. Çin 2060'ta net sıfır dedi. Somut projeler çok açıklanmadan gidiyoruz bir şekilde. Ama ana gündem buydu. COP27 bunun işte takibiyle ilgiliydi. COP28'in ana gündemi ise... Özellikle yoksul dünyanın iklim değişimiyle mücadele edebilmesi için kayıp ve zarar fonları birinci sırada. Bunun dışında diğer işte daha yeşil dönüşüm için ne kadar bütçe verileceği gibi konular var. Ama sadece bunlar da değil hani böyle Paris'in takibi üzerine kurulu bir program zaten bu iki büyük anlaşma daha da var dünya genelinde bir tanesi geçtiğimiz yılın sonunda e, biyoçeşitlik yasası diye geçiyordu ama okyanuslar anlaşması diye de geçiyor bu da Birleşmiş Milletler'in 30 çarpı 30 yani hem uluslararası suların yüzde 30'u hem karaların yüzde 30'unun tamamen e, nasıl insan koruma altına e, evet. alındığı yerler. Bu da iklim değişimiyle mücadelede ve biyoçeşitlilik açısından aynı zamanda tabi e, son derece önemli. Bilim insanları bu konuda da e, çağrı yapmışlar. E, dün Common Dreams'te vardı e, yine, e, şey Birleşmiş Milletler e, üyeleri bu sefer çağrı yapıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında böyle bir uzlaşıya varılmıştı. Ama aynı Paris İklim Anlaşması'nda olduğu gibi bunun uluslararası geçerli olan bir anlaşma haline gelebilmesi için belli sayıda ülkenin onayından geçmesi e, gerekiyormuş. E, bir an önce devletleri o, gereken işte parlamentolarından ya da neyse kendi süreçleri oradan geçirmeye e, çağırıyorlar. Çünkü 60 kadar e, üyenin, Birleşmiş Milletler üyesi devletin e, onayından geçmesi gerekiyormuş. Uluslararası bir anlaşma e, olarak yürürlüğe girebilmesi. Evet. Işte. Ama işte mesela Britanya gibi bir ülke buna <gülüyor> tamamen dışında kalma gibi bir eğilimdi. Yani 140'ın üzerinde ekonomist ve politika uzmanının bayağı açık mektubu son derece önemli. Senin de söylediğin gibi Jason Hickel bunun başını çeken yani alınacak bu iklim yıkımını durdurmak bir Dünyanın en zor bilimsel işi değil diye ekonomik antropolog Jason Nichols söylüyor ve bu adımlar hemen aşırı zenginliklerin vergilendirilmesi lazım. O zaman trilyonlarca dolar kamu yatırımlarına demokratik bir şekilde onaylanmış sosyal ve ekolojik hedeflere ulaşmak için yatırılacaktır ve bu ancak böyle olabilir diyor. Milyonerlerse dünyanın zenginleri ise geri kalan bu 1.5 derecelik <gülüyor> hedefe karbon bütçesinin geri kalanını %72'sini zaten sadece zenginler, bir avuç zengin dolar milyon, milyonerinin o, sahip olduğunu ortaya koyuyor son araştırmalar diyor bu, bu da demiş Jason Hickel insanlığa çok ağır bir saldırıdır iğrenç bir tasalluttur ve yaşayan dünyaya yalnız insanlara değil ve hiçbirimiz bunu tolere etmemeliyiz, hiçbirimiz buna izin vermemeliyiz. Şunu da anlamak zorundayız ki bunu devam ettirmek ve bu aşırı tüketen bir seçkinler grubunun iklim zirve şeyinin iklim acil durumunun aciliyetinin tam ortalık yerinde her şeyi tüketen bir eliti besleyemeyiz. Bunu da bilmek zorundayız diyor. Diyor önemli bir açıklama ama bakalım nasıl devam edecek bu arada da işte tornadolar kasırgalar kasıp kavuruyor ortalığı teksasta penhandle denen tava sapı denen bölgede yarımada da çok ciddi 3 kişinin ölümüne 75 kişinin en az yaralanmasına yol açan bir tornado denen kasırga oldu 5'ten fazla insan yaralandı 200'den fazla ev tahrip oldu ve devam edeceğinden korkuluyor. Hatta yani Houston'da ve New Orleans'de... E, geçen haftadan beri rekorlar kırılacağını belirtiyorlardı. Kırılıyor da zaten. <gülüyor> 10 milyondan fazla insan aşırı sıcağın şey altında. Etkisi altında. Hindistan'da da öyle sayısız insan. Özellikle 60 yaşın üzerindekiler sıcak dalgalarında ölüyorlar. Artık... Gündüzleri evden çıkmamaları isteniyor. Bu arada Teksas'taki bu balık ölümlerini söylemiştik daha önceki programlarda. Yüz binlerce, evet, yüz binlerce balık. Kalı gibi kapladı. Şimdi de binlerce balık. Yüzlerce şey binlerce kuş yaban kuşu pardon binlerce değil yüzlerce diyeyim ama görülmemiş. Yani manzarayı görünce insan Şaşırıyor. Me Meksika'nın Pasifik kıyısına vurmuş kuşlar. İklim krizinden olduğu belirtiliyor. Demokrasi'nin avda da var. Görüntüsü de var hatta. Ve El Niño'nun da etkisi olduğundan bahsediyorlar. Yani Texas'ta balıklar, Meksika'da kuşlar böyle ağır bir durumdan uyarıda bulunuyorlar. Tam bir katastrofa, felakete doğru yani. gidilmenin yani. Türkiye'nin ise yeni kömür yatırım planları olduğunu da biraz önce Biyanet'te, Biyanet'ten okumuştuk değil mi? Çok inanılmaz bir sonuç yani. Evet o da WWF Türkiye'den yani Dünya, Do Dünya Doğuyu, Do Doğayı Koruma Vakfı'nın ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği'nin 2022 tarihli raporu. 2022 raporu daha doğrusu çelişkiyi aşmak Türkiye'nin yeşil devrimi ve yeni kömür yatırım planları başlıklı bir rapor bu yeni termik santral projelerinin maliyetlerine odaklanmış bir rapor daha çok yani ekonomik maliyetlere tabii odaklanıyor isminde de böyle belirtildiği gibi bunun yani bu maliyetlerin Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefiyle çeliştiğine anlatıyor Maliyetlerden bahsetmiş zaten termik santrallerin oldukça maliyetli olduğundan yola çıkıyor Yani karlılığı çok düşük hatta yok Yani eğer bir de net sıfıra varacaksanız tabii Ama ya da varmayı düşünmeyip de devam edecekseniz işler değişebilir ee, bunun dışında kömür kaynaklı emisyon santralin faaliyette kalacağı 35 yıl boyunca ortalama 1311 erken ölüme ve 315 bin iş günü kaybına da yol açacak diyor ki bunun da ekonomik maliyeti hesaplanmış sağlık ve iş gücü kaybının ee, bunun da e, yıllık 2 ila 5 milyar euroya yılda e, mal olacağı söylenmiş böyle bir dizi ekonomik evet, evet. analiz yani ekonomik var. Ekonomik sağlık açısından yani Türkiye'nin hiçbir şekilde hedeflerini de tutturamayacağı da net olarak ortaya çıkıyor bu şeyden. yani Yeşil devrim ve yeni kömür yatırım planları başlıklı raporda muazzam bir maliyeti olacağını söylüyorlar. Türkiye'nin fosil yakıtlara bağımlılığının sona erdirmesi ve Yenilenebilir enerjiye dayalı bir enerji sistemi kurması gerektiğinin somut bir kanıtını sürmüşler ama e, iktidarların genellikle bu yönde olduğunu söylemek çok zor. Yeni Çevre Bakanı geçen e, Viçay'ın da Yeşil Gazete'de net olarak böyle bir şeyi olmadığını, hedefleri olmadığını yeni bakanlarında söylüyordu. Şeyde çok ciddi bir durum var ortada. Kaz Dağları Ekofest'te beşinci defa iptal kararı verildiği haberi de vardı Yeşil Gazete'de. Darıdere Tabiat Parkı'nda yapılması beklenen ve Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından izin verilmişti. 2023 Mayıs'ında iki ay önce. E, yangın gerekçesiyle iptal edildi. Yangını gözeterek tarih belirledik diyorlar ama yani bizlerin bir araya gelmesi rahatsızlık yaratıyor demişler. EcoFest'i iptal ediyorlar. E, yangın tehlikesine karşı diyorlar. E, Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'ne bu e, iptal kararı, yangın dolayısıyla iptal kararı ancak 17 Haziran'da iletilmiş mesela 9 Mayıs'ta alınan karar 17 Haziran'da iletiliyor bunun üzerine dernekte de yeni alan arayışına başladığını duymuş bilen böyle şeyler de oluyor e, 9 Mayıs'ta izin veriliyor 9 Mayıs'ta izin almışlar resmi olarak 21-25 Haziran'da etkinliği yapmak için şimdi bir hafta kalı Aynı bu izni veren bakanlık şey müdürlükten bu sefer yapamazsınız yangın çıkabilir denmiş. Bunun tuhaflığını dile getiriyor. İzin veriyor, veriliyordu şimdi ne oldu evet. diyorlar. Yeni festival alanı bilgisi netleşir netleşmez hemen paylaşacağız diye de dernek açıklama yapmış. kazdığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği düzenleyen kurum evet, olarak. Evet yerel şeyler... Kuruluşlar ve topluluklar mücadelelerini <gülüyor> Türkiye'nin dört bir tarafında sürdürmeye devam ediyorlar. En ilginç şeylerinden bir tanesi de bunun bir video haber vardı Yeşil Gazetede. Termik santrale karşı tek kişilik barikat diyor. Tayi Akbele'nin zeytinliklerinin bekçisi Tayyip Be teyze diye birisi fotoğrafı da var, video da var. Yani dünyada termik santrallerin kapatılması için ciddi adımlar atılırken Türkiye'de büyük bir hızla yenileri ekleniyor termik santrallere. İşte, e, yeni köy kemer termik santraline e, 2018 yılında köylerinin bir mahallesini kaptırdıktan sonra hem Akbelen Ormanı hem de köylerinin kalan mahallelerini korumak için 700 gündür direnen köylülerden bahsediliyor. Bunların en ilginçlerinden bir tanesi de işte bu Hakan Tosun'un haberi bu video haberi e, bayağı Tayibe teyze direniyor. Dem Tayibe Demirel adı termik santrallerin önüne adeta bir barikat gibi 9 yıldır duruyor. Onun mücadelesi diye fotoğrafıyla videosuyla konmuş bir haber de var. Onu da belirterek herhalde bitirebiliriz. Bugünkü bu ilginç ve esin verici haberi haber takibinin ardından da bitirebiliriz. Bir yandan da sel ve yağış uyarıları da yayıyor. Türkiye'nin dört bir tarafından meteoroloji ve genel müdürlüğünden. Evet bu şekilde programı da bitirdik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.